Ağzı bıllahim ne şeytanı rajiim ve nesdâyinu hu ve nestafiru ve nesu bıllahim ve msiyata amadina. Men yehdi Allahu falamuzilllehu ve men yudlul falahadilehu. Ve eşhedu an la ilahe illallah wahtahu la shirkala ve eşhedu an Muhammedem abduhu ve rasuluh. Emabat. Fına istaqla hadisı kitabullah. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesetuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin fî'nâr. <gülüyor> Tefsir dersimizde Maide suresinin 106. ayetinde kalmıştık. Allah Allahu Teala mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman vasiyet anında içinizden adaletli iki kişi veya Sefere çıktığınız zaman sizden olmayan başka iki kişi şahitlik yapar. Haklarında şüphelenecek olursanız onları namazdan sonra alıkoyarsınız. Onlar da akraba dahi olsa onu hiçbir bedele satmayacağız ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. O takdirde muhakkak günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ederler. 107. ayet O ikisinin bir vebali hak ettikleri gerçekten ortaya çıkarsa... Haksızlığa uğrayanlardan en yakın iki kişi bunların yerine geçerek bizim şahitliğimiz o iki kişinin şahitliğinden elbette daha doğrudur. Biz haddi aşmadık yoksa muhakkak zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. 108. Bu şahitliği gerektiği şekilde yerine getirmelerine veya yeminlerinden sonra yeminlerin döndürülmesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan sakının ve dinleyin. Şüphesiz Allah fasıklar topluluğunu hidayet etmez. Bu ayetlerle ilgili olarak İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle diyor. Sehim oğullarından bir kişi ticaret için Temimet Dari ve Adi bin betta ile beraber gitmişti. Sehim oğullarından olan bu kişi hiç Müslüman bulunmayan bir yerde ölmüş ve onlara eşyalarını ailesine götürmeleri için vasiyet etmişti. Bıraktığı eşyaları ailesine getirdiklerinde altınla işlenmiş gümüş bir kabı aradılar. Bulamayınca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara saklamadıklarına ve elden çıkarmadıklarına dair Allah adına yemin ettirdi. Sonra ailesi bu gümüş kabı Mekke'de bulunca adamlar ''Biz bunu Temin ve Adi'den satın aldık.'' dediler. Bunun üzerine Sehmin akrabasından iki kişi kalkıp Allah adına yemin etti. Kendi şahitliklerinin diğer iki kişiden daha gerçek bir şahitlik olduğunu ve kabın arkadaşlarına ait olduğunu söyleyerek gümüş kaba aldılar. Bu ayet bu kimseler hakkında indi. Bunu Buhari ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Taberi ve İbn Ebi Hatimin Hasan bir isnadla İbn Abbas radıyallahudan diğer bir rivayetlerinde şu şekilde geliyor. Bu ayette öldüğü zaman yanında Müslümanların bulunduğu kişi kastedilmektedir. Yani kişi öldüğü zaman eğer yanında Müslümanlar varsa, ayette bahsedilen böyle bir kimsedir. Allah ona vasiyet edeceği şey için Müslümanlardan adil iki kişi şahit tutmasını emretmiştir. Ölüp de yanında Müslümanlardan iki kişi bulunmazsa Müslüman olmayanlardan iki kişi şahitlik ederler. Eğer bunların şahitliğinden şüphe edilirse, ikindi namazından sonra onlara Allah adına şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmedik diye yemin ettirilir. Yine ölü yakınları, kafir şahitlerin yalan söylediklerini anlarsa, kendilerinden iki kişi kalkıp kafirlerin şahitliklerinin gerçek olmadığına yemin eder. İki kafirin yalan söylediği anlaşılırsa, ölünün yakınlarından iki kişi kalkıp, Onların yalan şahitlik ettiklerine dair yemin ederler. Böylece kafirlerin şahitliği terk edilir ve ölü yakınlarının şahitliğiyle hüküm verilir. Bu konuda Müslüman şahitlere yemin ettirilmez. Sadece kafir şahitlere yemin ettirilir. Evet, ilk rivayette de böyle bir durum var zaten. Yani Müslümanlardan bir kişi, Seymoğulları kabilesinden bir kişi yanında Temmüddari ve Adib'in bedbağı olduğu halde, yani üç kişi yolculuk etmişler ve kafir diyanında bu şahıs ölüyor. Ve ölmeden önce iki kişiye kalan eşyası neyse bunları ailelerine götürsün, tezim etsin diye vasiyet etmiş. Bu eşyalar da aileye geliyor fakat eşyalar arasında ailesi demek ki haberdar olaydan, altında işleme bulunan gümüş bir kap olacaktı diyorlar. Yani bu teslim edilen eşyalar arasında çıkmadı, o kap nerede diyorlar. Bulamayınca da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyorlar. O da onu saklamadıklarına veya elden çıkarmadıklarına, yani satıp bir şekilde elden çıkarmadıklarına dair yemin ettiriyor. Sonra ailesi bu gümüş kabı Mekke'de buluyor. Yani demek ki bu bir şekilde ya satılmış ya çalınmış bir şekilde pazara düşmüş bu. Bu kimseler de biz bunu temimle Adi'den aldık diyorlar. Bunun üzerine o ölen kişinin akrabalarından iki kişi kalkıp Allah adına yemin ediyorlar. Ve bunların yemininin diğerlerinkinden daha layık olduğu ortaya çıkıyor burada yani ayetin ifadesinden bu anlaşılıyor. Böylece gümüş kabı e, bu ölen adamın ailesi alıyor. Bu bu olayla ilgili İbn Abbas radyolarının e, diğer rivayetinde ayetin genel hükmüyle alakalı demek ki e, bir Müslüman Müslüman bulunmayan bir yerde ölürse iki tane kafir şayetli geder onu e, şey hakkında e, mirası hakkında vasiyeti hakkında iki tane kafir şahitlik eder. Eğer bu kafirlerin şahitliğine güvenilmezse bu defa ölen kişinin ailesinden iki kişinin şahitliğine başvurulur. Ama güvenilirse sorun yok. Güvenilmedi takdirde buna başvurulur. Ölen kişinin ailesiyle bu kafirlerden olan iki şahidin şahitlikleri birbiriyle tutmazsa bu sefer bu kafirlerden yemin etmesi istenir. İkinli namazından sonra e, yemin ettirilir bunlara Allah adına e, bu şahitliği satmadıklarına dair. Ki burada e, bu yeminin ayrı bir ağırlığı var. Yani yemin olayı bizim işte toplumumuzda bayağı hafife alınan bir şey esasında. Yani Son zamanlarda dinin e, bazı hükümlerinin ehemmiyetinin kaybedilmesi, insanlık değerlerinin fıtrat değerlerinin kaybedilmesi sebebiyle insanlar bırakın yemini e, Doğru sözlük hasretini bile kaybetmiş durumdalar. Yani emanet kalkmıştır. Yeminin kafirlerde bile ayrı bir etkisi vardı. Yani Kafirler derken, yani Allah'a iman eden ama Müslüman olmayan kafirler. Mesela Musa Aleyhisselam'ın döneminde Musa Aleyhisselam kavmine diyor ki Allah size zekatı farz kıldı. O zaman zenginleşmiş olan Karun, ki Musa Aleyhisselam'ın amcasının oğluydu, bir alimden ilim öğrenerek bayağı bir ilim elde etmişti. Allah buna mal nasip etmişti. Epey malı mülkü oldu bunun. Zenginleşti. Musa Aleyhisselam da zekat emriyle gelince İsrailli kışkırtarak işte bu size bunlar bunlar yaptı şimdi malınıza göz koydu. Biz bunun önüne geçmezsek yani buna bir iftira bir oyun kurup e, bunun önüne geçmezsek bu bizim malımıza da el koyacak diyerek e, İsrailoğullarından bazı kimseleri kışkırttı. Bunlar aralarında şöyle bir plan yaptılar. Bir tane fahişe kadın e, ayarlayalım. Buna para teklif edelim. Ne istersen var diye. İşte Musa Aleyhisselam zina ettin diye, böyle şahitlik et diye böyle bir şey e, teklif ediyorlar. Kadın da kabul ediyor. Ve Musa Aleyhisselam insanlara Allah Azze ve Celle'nin bu emirlerini bildirmek üzere çıkıyor. Zekatı emrediyor. İşte Allah'a ortak koşmamalarını emrediyor vesaire. O arada diyorlar ki bu oyunu kuranlar. Ey Musa diyorlar zina, zinanın cezası nedir? İşte recmedilmektir diyor Musa Aleyhisselam. Sen dahi yapsan da mı diyorlar. Evet ben de zina etsem benim de cezam yine recmedilmektir diyor. Sen diyor zina ettin diyorlar. Ben mi diyor? Evet diyor. İşte o kadını çağırıyorlar. Şahitlik etmesini söylüyorlar. İşte sen zina ettin diye kadına bu şahitliği yaptırıyorlar. Musa Aleyhisselam orada diyor ki sana diyor Allah için şahitlik etmeni istiyorum seninle diyor. Yani Allah için söyle. Allah'a şahit tutarak söyle. E, bu söylediğin doğru mudur diye. O kadın orada diyor ki yani para için yalan şahitlik üzere tutulmuş kadın. Madem diyor Allah adına sordun diyor Allah sorduysan gerçek şu ki diyor bunlar bana diyor ne istersem verecekleri para mal olarak bunun karşılığında işte sana böyle bir iftirada bulunmam için teklifte bulundular yoksa ben senin Allah'ın resul olduğuna şahitlik ederim diyor ve bunun üzerine işte Musa Aleyhisselam secdeye kapanıyor Allah Azze ve Celle ona vahyediyor o da yere emrederek Karun'u yutmasını o da derece derece yutuyor yeryüzü onu. Ki Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinin sonlarına doğru bu kıssa anlatılır. Ta yerin dibine geçirildi karunun. Onun yere geçirilmesinin sebebi bu. Burada dikkat çektiğimiz husus şurası. Allah adına yemin istendiğinde bunlar bunu söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek müşriklerle olan bazı konuşmalarında, gerek Yahudilerle veya kitab ehlinden Hristiyanlarla, diğerleriyle olan konuşmalarında Allah için doğruya şahit edin dendiğinde bu kafirler bile doğruya şahit ediyorlardı. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu şey gerçekleşmiş. İnsanların en hayırlıları benim açımdakiler. Sonra onlardan sonra gelenler. Sonra onlardan sonra gelenler. Bu üç hası sayıyor. Bunun ardından diyor öyle bir nesil gelecek ki diyor bunlar kendilerinden şahitlik istenmedi halde yani şahitlikleri istenmedi halde Şahidlik edecekler, yalan söyleyecekler ve yemin edecekler diyor. Yani yalanın yayılmasından bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir şey ki Allah adına yemin edildiği halde yalan söyleniyor. Yani bu tamamen insanlık değerlerinin yerle bir olmasıdır. Yani yalan başlı başına fıtratın bozukluğuna delalet eder. Yani bir müminde, da yalan olmaz. Yalan ancak münafıkların hasretlerinden mirasettir. Bir da yemin olsun ve olmasın yalan olmazken Maalesef iş Allah adına yemin edilmesine rağmen e, yalan söylenmesine vardı. İşte burada Allah Azze ve Celle, ifadeye dikkat edin ki kafirlerden olan iki şahitten Allah adına yemin etmesi istenir diyor. Ama eğer e, bunlar Allah adına yemin ederler ve beyineler, deliller, karineler, bunların Allah'ına yemin etmelerine rağmen yalan söylediklerini ortaya çıkarırsa o zaman bunların bu yeminlerine de yine itibar edilmez. Ayet bunu ifade ediyor. 109. ayet Allah rasulleri toplayacağı gün, yani göndermiş olduğu nebileri, peygamberleri toplayacağı gün size ne cevap verildi buyuracak? Onlar da bizim ilmimiz yok. Muhakkak ki kalpleri en iyi bilen sensin, yalnız sen diyecekler. Evet, Ebu Muammer radıyallah'tan gelen rivayette bir adam Nebi Aleyhissalatu vesselama "Ey Allah'ın Resulü, rasuller ne kadar idi?" diye sordu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam 315 315 tane resul gönderildiğini bildirdi. bunu İbnü bi Hatim rivayet etmiştir. Biz burada rivayetin sadece rasullerle ilgili kısmını almışız. Gerek Ebu Zer radıyallah, gerek Ebu Muammer radıyallah'tan eee bu rivayetler tarikler birbirini kuvvetlendirerek gelmiştir. Buradan nebiler kaç adetti diyor bu sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da 124 bin diyor. Peki Rasuller kaç adet? 315 diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adem bir nebi miydi? Evet. Mükellem, kendisiyle konuşulan bir, yani Allah tarafından konuşulan bir nebi idi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani kendisine vahyedilen bir nebiydi. Buradan nebi ile Resul kelimelerinde farklarına Dikkat çekiliyor Rüvet'te. Nebi, yeni bir şeriat getirmeyen, e, gönderilmiş bir rasulü, yani gönderilmiş bir şeriata davet eden kimsedir. Mesela Musa aleyhisselam rasuldür, Harun aleyhisselam nebidir. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın şeriatına davet eden bir nebi idi. Yani bir rasul varken e, herhangi bir dönemde o rasulün dinine davet eden nebiler vardı bazıları işte e, hadis olarak rivayet ediyor fakat isnadı problemlidir. Fakat seleften bazılarının sözüdür bu. Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının nebileri gibidir der bu sözde. Yani maksadı şudur. Alimler, bu ümmetin alimleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına çağıran kimselerdir. Yoksa e, makam bakımından, vahiy alma bakımından kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla vahiy Kesilmiştir. Başka kimsenin vahiy alması söz konusu değil. Ama önceki dönemlerde böyle değildi. Bu yüzden mesela Musa Aleyhisselam'a vahyedilenle Hızır Aleyhisselam'a vahyedilen farklı şeylerdi. Yani farklı şeriatlara tabi olabiliyorlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle geçmiş bütün şeriatlar nesk edildi. Bütün insanlar ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olmakla mükellef kılındı. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cabir Bin Abdullah radiyallahu gelen rivayette, Şayet kardeşim Musa dahi hayatta olsaydı gelip benim şeriatıma tabi olmaktan başka bir yolu yoktu buyurmuştur. Yine İsa aleyhisselam akhir zamanda nüzul ettiğinde Muhammed aleyhisselatü vesselamın şeriatıyla amel edecektir. Yani o bir nebi olarak nazil olmayacak, bu ümmetin bir mensubu olarak nazil olacaktır. İnişini, nüzul edişini bildiren hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onun Şam'da Minaretul Beyda'ya ineceğini, ve o sırada müminler için bazı rivayetlerde bunun Mehdi Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Müminlerin imamı, Müslümanların imamı o gün Mehdi'dir diye. Ve ikamet okunmuşken Mehdi bunu geç namazı sen kılır ey ruhullah diyecek. O da hayır siz birbirinize imam kılındınız. Yani ben nebi olarak gelmedim iması vardır burada. Siz birbirinize imam İkamet de senin için okundu der ve Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namazı kılar. Bu şekilde bildiriliyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı bütün geçmiş şeriatları iptal etmiştir. Ama Musa Aleyhisselam'ın döneminde Hızır Aleyhisselam başka bir şeriata tabiydi. Musa Aleyhisselam kendisine vahyedilmiş farklı bir şeriata tabiydi. Bu yüzden o Kevz Suresi 60-82. ayetler arasında Hızır Musa Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken burada... Milledunna ilma ifadesi yani katımızdan bir ilim verdik ifadesi vahidir. Yani Allah azze ve Celle'nin Hz. Ali'sma vahyettiği ayrıdır. Hz. Ali'sma'nın şeriatı başkadır. Musa Ali'sma'nın tabi olduğu şeriat başkadır. Ama Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın gönderişinden sonra hiç kimse için böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla burada işte e, tasavvufçular bunu suistimal etmişler ve şeyhlerine teslim olmak gerektiğini iddia etmişlerdir. Ve bunu da işte Hızır ile Musa kıssasına dayandırmışlardır. İşte Hızır aleyhisselama Allah tarafından bir ilim verilmişti. Musa aleyhisselamın bile bilmediği bir ilim. Musa aleyhisselam bu ilmi öğrenmek istedi. Bunun için hazır aleyhisselam ondan teslim olmasını istedi. Dolayısıyla sen kitap ve sünneti bilsen dahi, Allah'tan ve Resulü'nden gelen elinde net deliller olsa dahi diyorlar, tasavvıçlar, Şeyha teslim olacaksın. Şeyh sana namaz kılma dese bile ona itaat edeceksin bu derece. işi ileriye götürmüşlerdir ve bütün bunda dayanaklar işte bu Hızır ile Musa kıssasıdır. Fakat dediğimiz gibi durum delil getirme istilal yönünden batıldır. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kıyamet gününe kadar geçerli tek şeriattır. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 3. ayetiyle dini tamamladığını bildirmiş. Bugün sizin için dininizi tamamladım, üzerinizdeki nimeti kemale erdirdim buyurarak ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum buyurmuş. O günden sonra ne keşif yoluyla ne başka bir yolla, rüya yoluyla herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani din kamildir, tamamlanmıştır. Kimsenin rüyasına, reyine veya keşmine ihtiyacı yoktur. Bilakis keşif ve rüyalar, reyler, hakeza, siyasetler bunların hepsi Kur'an ve sünnete arz edilmek zorundadır. Eğer Kur'an ve sünnet onaylarsa bu keşfi, bu rüyayı, bu rüya kabul edilir. Eğer Kur'an ve sünnet reddediyorsa bunlara itibar edilmez. Bunun şeytandan olduğuna itikad edilir ve ona itibar edilmez. i̇bn Abbas Radyal Dedi ki, onlar Allah Teala'ya senin bizden daha iyi bildiğin dışında bizim bir bilgimiz yoktur derler. Yani Allah Azze ve Celle, rasulleri kıyamet gününde e, toplayacağı gün size ne cevap verildi dendiği zaman işte İbn Abbas radıyallahu alim diyor ki, onlar Allah Teala senin bizden daha iyi bildiğin dışında bizim bir bilgimiz yoktur derler. Mücahid de diyor ki. Allah peygamberleri topladığı gün size ne cevap verildi diye sorduğunda onlar dehşete kapılıp bizim bir bildiğimiz yoktur derler. Yani o günün dehşetiyle Allah azze ve celle'nin bu sorgusunun dehşetiyle onlar bizim bir bilgimiz yoktur derler. Bunu İbn-i Beyat'ın rivayet etmiştir. 110. ayet O zaman Allah buyuracak ki: Ey Meryem oğlu, ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani ben seni ruhul Kudüs ile yani Cibril ile desteklemiştim. Beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyordun. Ona öfürüyordun da iznimle bir kuş veriyordu. Doğuştan kör olanı ve alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. Hani kendilerine apaçık mucizelerle geldiğinde İsrailoğullarını senden çekmiştim de onlardan kafir olanlar bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki burada İsa aleyhisselama verilen deliller kastedilmektedir. Yani ölüleri diriltmesi, çamurdan kuş yapıp ona üflemesi ve Allah'ın izniyle canlanması, alacalları iyileştirmesi, gaybı ve evde insanların saklamış oldukları şeyleri bilmesi, Tevrat'ta tahrif edilmiş şeylerin İncil'de İncil'le beraber düzeltilmiş olarak gelmesidir. Sonra allah Teala onların bütün bunları inkar ettiklerini zikretmiştir. İsrailullah'ın. Bu ayette e, pek çok konuya delil vardır. Yine İsa Aleyhisselam'ın e, ahir zamanda nüzul edeceğine de delil vardır. Çünkü buradaki ifadeye dikkat ederseniz İsa e, senin Ruhul Kudüs ile desteklemiştim diyor. Yani İsa Mesih işte mucize diyeceğiz artık. Yani Türkçede tam karşılığı olmadığı için bu ayet ifadesinin ona verilen mucizelerden bahsediyor Allah azze ve celle. Bunlar arasında bakın beşikteyken konuşmasını sayıyor. Sonra yetişkinken konuşmasını sayıyor. Beşikteyken konuşması alelade'dir. Yani olağan dışıdır. Sıra dışı bir olaydır. Beşikteki bir bebek konuşmaz. Bu bir mucize doğru. Peki yetişkinken konuşmak nasıl mucize olur? Yani İsa Aleyhisselam yetişkinken konuşunda bu nasıl mucize olur? Şayet İsa Aleyhisselam ahir zamanda nüzul edecek olmasa şunun mucizelik gibi bir hiçbir, hiçbir özelliği olmaz çünkü yetişkin insan zaten konuşur. Bu gayet normal bir şeydir. Burada yetişkinken konuşmasının İsa Aleyhisselam'a verilmiş ayrıcı bir ayrıcalıklı bir özellik olması, onun ahir zamanda nüzul edip de konuşması demektir. Evet, o nüzul ettiğinde konuştuğunda tıpkı Beşik'teyken konuşması gibi sıra dışı bir konuşma olacaktır. Çünkü bazı insanlar işte İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne inanıyor. Evet, kitabı, hikmeti. Burada kitap ve hikmeti öğretmiştim diyor Allah Azze ve Celle. Burada da yine sünnet, hikmetiyle sünnet kast edilmektedir. Yani nasıl Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti varsa... Ee, İsa Aleyhisselam'a da Kur'an dışında, İncil dışında ona indirilen kitap dışında İncil dışında e, hikmet vahyedilmişti. Allah tarafından öğretilmişti. Burada kitabı, kitaptan ayrı olarak hikmeti zikrediyor Allah Azze ve Celle. Sonra Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim diyor. Burada ilk kitap ifadesi yazıya delalet edebilir. Tevrat ve İncil işte zaten buna Ahdi Atik derler Tevrat'a. Yani Kitab-ı Mukaddes denilen kitabın ilk bölümü Tevrat'tır. Onun içerisinde Zebur'da vardır. Ahdi Cedid denilen İncil kısmı yani bütün bir kitaptır. Tevrat'ı, İncil'i bunlardan ayrı olarak hikmeti öğrettiğinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. İşte bu da Rasullere indirilen kitaplar haricinde Allah Teala tarafından öğretilen sünnettir. Yani her Rasul e, kitap dışında da vahye almıştır. Evet. Bunlara rağmen onlar e, İsrailoğullar yani bunlar apaçık sihirdir diyerek bu olağanüstü delilleri inkar etmişlerdi. 111. ayet Hani havarilere bana ve Resulüme iman edin diye etmiştim de yani Allah'a ve İsa Aleyhisselam'a Rasul'ne iman edin diye vahiy etmiştim de onlar iman ettik. Gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Yani bunun da şahitlik etmişlerdi. Es'ud diyor ki havarilere yapılan vahiy, kalplerine duygu atmak yani ilham manasındadır. Yani vahiy kelimesi işte Arya vahiy edilmesi var. E, Nail Nahl suresine geçti üzere. Burada havarilere bir ilh e, vahiden bahsediliyor. Yine şeytanın da dostlarına vahyettiğinden bahsediliyor En'am suresinde. Burada işte ilham kastediliyor. Yine Musa ailesinin annesine de vahyettik deniliyor. Bu da ilham manasında. Burada da havarilere ilham edilmişti. 112. ayet hani havariler "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da eğer müminler iseniz Allah'tan sakının demişti. Ee, bu, şimdi e, Arapça lafzına dikkat çekmemiz gerekiyor burada, bu ayette. Çünkü cehaletin mazeret olduğuna bir delildir bu. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ussunda cehaletin mazeret olduğuna bir delildir. Fakat biz burada Türkçe mealini verdiğimiz zaman sanki bu ricaymış gibi anlaşılıyor. Yani indirebilir mi lütfen yani bu manada anlaşılıyor öyle değil Hel yesteti o Rabbuke yani buna güç getirebilir mi demek İstitaat güç getirmek demek Hel yesteti o Rabbuke Rabbin gökten bir sofra indirmeye güç getirebilir mi Bakın bu Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hususunda yani itikadi bir meselede cehaletin mazeret olduğuna delildir ee, İsa da diyor ki eğer iman edenler iseniz Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Yani mucize istemeyin. Es-Süddi diyor ki onlar sen Rabbinden istersen Rabbin senin isteğini kabul eder mi? Dediler. Bu üzerine Allah onlara gökten bir sofra indirdi. 113. Dediler ki biz istiyoruz ki ondan yiyelim de kalplerimiz yatışsın. Yani tatmin olsun. Yiyelim. Ee, İtminane gelsin, yani imanda yakinimiz artsın, bunu kastediyorlar. Senin gerçekten bize doğru söylediğini bilelim, hem de ona şahitlik edenlerden olalım. Yani böyle bir mucize gerçekleşsin de biz e, kesin hiçbir tereddüt taşımadan bu şahitliğimizi gerçekleştirelim demek istediler. i̇bn Abbas radiyallahu gelen rivayette İsa aleyhisselam İsrailoğullarına dedi ki siz 30 gün oruç tutar da sonra Allah'tan isterseniz Allah size istediğiniz şeyi verir. Çünkü iş yapanın ücreti iş yaptırana aittir. Onlar da böyle yaptılar. Sonra dediler ki, Ey hayır öğreticisi, sen bize iş yapan ücreti iş yaptırana aittir dedin ve 30 gün oruç tutmamızı emrettin. Biz de böyle yaptık. Biz 30 gün kimin için çalışsak muhakkak o bize yemek verirdi. Sen Rabbinden bize gökten bir sofra indirmesi için dua edebilir misin? İsa Aleyhisselam onlara dedi ki, Eğer inanmışlarsanız Allah'tan korkun. Onlar dediler ki, İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın ve senin bize hakikaten doğru söylediğini bilelim de biz de ona şahitler olalım. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam da dedi ki, Allah'ım Rabbimiz üstümüze gökten bir sofra indir ki bizim hem öncekilerimiz hem sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir ayet olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah buyurdu ki, ben onu şüphesiz indireceğim. Bundan sonra da artık içinizden her kim küfür ederse, inkar ederse onu dünyalarda hiç kimseyi azaplandırmayacağım bir azapla azaplandırırım. İbn Abbas radıyallanma dedi ki: "Melekler gökten sofralarla inmeye başladılar. Her sofrada 7 balık, 7 ekmek dilimi vardı. Sofraları onların önüne koydular. Öndekiler bu sofradan yedikleri gibi sondaki halk da bundan yediler. Yani yetti onların hepsine." Bunu Taberi tefsirinde rivayet eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı. Bunda Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak işte Mustafa İslamoğlu denen şahsın şüphe atmak için işte et kokar, etin tabiatında kokmak vardır gibi sözleri var biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili istedi de cevap yazdım. Allah azze ve celle eşyanın tabiatına hükmetmeye kadirdir. Öncelikle bilinmesi gereken şey bu. Diğer taraftan burada İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı sözüyle kastedilen o malum ettir. Yani bütün etler işte daha önce hiç et kokmazdı demek değil. İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı sözü Allah tarafından onlara indirilen o et kokmazdı demektir. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin bu ayetine karşı, bu deliline karşı, indirdiği bu yemek karşı depolayıp saklamaya kalktılar. Her gün onlara işte men ve selva Yahudilere, İsrailullahına indiği zaman günlük iniyordu terör taze. Fakat bunlar saklamaya kalktılar. Yani Allah tarafından indirilen taze o eti saklayıp yani hırsdan dolayı biriktirmeye kalktılar. Bu etler bozuldu. Bunlar koktu. Yani hadiste bahsedilen et bu ettir. Yoksa bunun öncesinde et hiç kokmazdı gibi bir mana zaten yok. Yani bunlar İsrailoğulları Allah azze ve celle'nin bu e, mucize ediyoruz. Yani mecbur kalıyoruz mucize kelimesini kullanmaya. Bu mucizesine bir nevi ikanet ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu konuda işte nübüvvet delilleri de rivayet edilir. Mesela bir yemek dağarcığından bahsedilir. Sahabe hanımlarından birisine verdi. Oraya hiç bakmadan her gün ekmek aldı. Bu kadın sahabenin. Her gün oradan ekmek alıyor. Bir gün bakıyor. Hani altın tavuğu kesmek derler ya. Altın yumurta yan tavuğu. Bir gün bakıyor ne var burada diye. O günden sonra artık bir daha arkası gelmiyor. Yine e, Ebu Rafi radıyallahu anh'den gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir yemek esnasında Ebu Rafi'den e, koyunun ön kol kemiğini istiyor. Veriyor, yiyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bir tane daha istiyor. ötekinle veriyor. Bir tane daha istiyor. Diyor ki Ebu Rafi radıyallahu anh, Allah Resulü diyor, bir koyunun ancak iki tane ön kol eti var. Ey Ebu Rafi diyor. Şayet sussaydın vermeye devam edecektim. Yani e, burada böyle bir durum var. Şayet sussaydın vermeye devam edecektin. Aynı bunun gibi. Şayet İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı. Yani bu etin tabiatıyla alakalı bir şey değil. Bu mucizenin inktaya uğramasıyla alakalı bir şey. Yani şayet İsrailoğulları olmasaydı belki o et halen inmeye, terür taze inmeye devam edecekti. Budur yani kast edilen. Yine Hacer Validemizin kıssasını biliyorsunuz. Zemzem olayıyla ilgili. Şayet önünü germeseydi diyor, o akmaya devam edecekti diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hep bu manadadır. Yani şayet o onun önünü germeseydi, zemzem taşıp akmaya devam edecekti. Fakat o korktu. Yani e, mesele bununla alakalı. E, Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Gökyüzünden gelen sofrada et ve ekmek indirildi. Onlara hainlik etmemeleri ve yarın için yemek kaldırmamaları emredildi. Yani saklamamaları emredildi. Ancak onlar hainlik edip yemek kaldırılınca maymunlara ve domuzlara dönüştürüldüler diyor. Evet bunda Tirmizi, Taberi İbne Bir Hatim, El Azame kitabında Ebu Şeyh Hasan bir isnatla rivayet ediyorlar. İbn Abbas Radyalanma'da, Oğulları olmasaydı et bozulmaz ve yemek kokmazdı. Onlar günlük almaları emredilen şeyi ertesi günü için sakladılar. Yani bu da işte o dediğimiz manada. Bunu Yahya bin Sellam el Kayrawani tefsirinde sahip-i isnatla rivayet ediyor. Yine Yahya bin Sellam'ın sahip-i isnatla katat eden rivayetinde onlar yanlarında bozulacağı için ertesi güne bir şey almazlardı. Sadece cuma günü kalırdı. Zira onlar Cuma gününden, Cumartesi günü için alırlardı. Bu sayede Cumartesi gününü ibadete ayırırlar. O gün bir şeye çalışmazlardı. Yani normali buydu. Fakat e, saklayınca işte bu nimet onlardan alınıyor. Yani et kokmazdı ifadesi bu demek. 114. Meryem oğlu İsa Allah'ım Rabbimiz bize gökten bir sofra indir ki bize öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir ayet olsun. Bizi rızıklandır. Çünkü sen rızıklandıranların en hayırlısısın demişti. Katade dedi ki, kendilerinden sonra gelenler için bir bayram günü olmasını istemişlerdi. Bu yemen indiği günü. Es-Süddi de diyor ki, ayetin anlamı, sofranın indiği günü bayram edinelim. Biz ve bizden sonrakiler bugüne saygı duysunlar demektir. 115. Allah buyurmuştu ki, Muhakkak ki ben size onu indireceğim. Her kim de bundan sonra kafir olursa, bundan sonra yani bu delilden sonra inkar ederse, onu alemlerden hiçbirine azaplandırmayacağım bir azapla azaplandıracağım. İbn Abbas radıyallahu şöyle anlatıyor. Kureyş, yani Kureyş müşrikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hep bizim için Rabbine dua et de safa tepesini altın yapsın. Eğer o altına dönüşürse sana tabi oluruz dediler. Yani Safa Tepesi'ni altına çevir, o zaman sana iman edeceğiz dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbi Azze ve Celle'den bunu isteyince Cibril gelip şöyle dedi. Rabbin sana selam söylüyor ve diyor ki, Dilersen Safa Tepesi onlar için altın olur. Kim bundan sonra inkar ederse, ona alemlerde hiç kimseye etmediğim azabı yaparım. Dilersen de onlar için tevbe ve rahmet kapılarını açarım. Yani istersen bu altın olmasın da onlara tevbe ve rahmet kapıları açık kalsın. Hangisini dilersin? Bu üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Rabbim! Onlar için tevbe ve rahmet kapılarını aç buyurdu. Yani altın olmasın ama tevbe ve rahmet kapısı açık olsun. Bunu Ahmet, Taberani, Hakim, Sayb-i Sınat'ta rivayet ediyorlar. Yani burada kesin deliller, yani delil ne kadar kesinse, onun hakkındaki mazeret o kadar iptal oluyor. Allah mazereti sevdiği için, yani mazur görmeyi sevdiği için rasuller göndermiştir diyor. Yani ne demek manası? Bu rasulün, rasullerin davetine erişenler bundan sorumludur ama erişmeyenlere halen bir mazeret söz konusudur. Şimdi düşünün bizler Muhammed aleyhissalatu vesselam'a iman ettik. Yani bu mücmel bir iman. Bunun manası şudur. Allah Resulü Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize sahih olarak ulaşan Ulaşmış olan ve ulaşacak olan henüz bilmediğimiz ne varsa bunların hepsi başımızın gözümüzün üstüne dedik. Bu mücmel olan imandır. Mufassal olan iman işte teker teker. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte şöyle abdest alın buyurdu böyle iman ettik. Şöyle cennette nimetler var dedi buna iman ettik. Cennemde şunlar var dedi bunlara iman ettik. Bunlar hepsi işte tavsili iman, detaylı iman. Bir de bilmediklerimiz var belki bize ulaşmayan. Veya henüz e, asrımızda bazı kimselere ulaşmışsa da bazılarımızın henüz okumadığı için, işitmediği için bilmediği şeyler var. İşte bu bilmedikleri mazeret oluyor. Dikkat edin bakın, bu söylediğim şey Nisa suresinin 165. ayetinin gereğidir. Yani Allah mazeretleri kalmasın diye resulleri gönderdi. İbn-i Mesud radiyallahu anh'tan gelen rivayette diyor ki, Allah'tan daha çok mazur görmeyi seven kimse yoktur. Bu yüzden Rasulleri göndermiştir diyor. Müjdeleyici ve korkutucu Rasulleri göndermiştir. Şimdi buna dikkat edin. İsra 15. ayetinde ''Biz hiçbir kavme Rasul göndermeden azap edici değiliz.'' buyruluyor. Yani Nisa 165'te birlikte düşünün bunu. Biz bir kavme, hiçbir kavme Rasul göndermedikçe azap edici değiliz. Yemen'e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gitmedi. Pek çok yere gitmedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Yemen'e mesela Muaz bin Cebel gönderildi. Arkasından Ebu Musa'yı Leşar gönderildi. Ali bin Ebi Talip başka bir bölgesine gönderildi. İşte farklı sahabeler farklı bir bel beldeye gönderildi. Bakın Resulün ulaşması bu vasıtalar yoluyla oluyor. Yani Allah Resulü bizzat Yemen'e gitmedi. Dolayısıyla Yemen'den inkar edenler veya Allah Resulü'nün gitmediği başka bir bölgeden inkar edenler neye göre sorumlu oluyor? Kendilerine herhangi bir vasıtayla ulaşan habere göre. Yani insanların sorumlulukları, mesuliyetleri bildikleri oranındadır. Bir kimse ancak bildikten sonra, öğrendikten sonra mesul olur. Bizim için de durum aynı şekilde geçerli. Bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak Ulaştıktan sonra bir haber. Sayı olarak ulaştıktan sonra biz ondan mesul oluruz. Bununla beraber bizim mesuliyetimizle mazeret potansiyelimiz sahabeniki gibi değil. Mesela bir sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey buyuracak da ardan alacak, inkar edecek veya onu yapmayacak. Onda asla mazeret kabul edilmez. O da oradan Ben Müslüman olduğunu iddia ediyorsa eğer ona doğrudan münafık damgası vuruyorlardı. Veya aleni bir şekilde irtidat ediyordu. Bizde biraz daha tolerans var. Neden? Aradan zaman geçiyor. Biz doğrudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı işitmiyoruz. Biz ilim ehlinin e, şu haber sahihtir, şu değildir diyerek e, bir takım incelemelerinden sonra bir hadisin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan olduğuna itikad ediyoruz. Bu yüzden hadis-i şerifte ki bu e, ''Kardeşlerim'' diyor. ''Ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz?'' diyor bazı sahabeler de. ''Asıl benim kardeşlerim, sizler benim ashabı mısınız?'' diyor. ''Asıl benim kardeşlerim kendilerini <gülüyor> görmediğim, beni görmeyen kimselerdir ki onlara iki kapak arasında bu ilim ulaşır.'' Yani kitaplar yoluyla ulaşır ve onlar bunda bulduklarına iman ederler diyor. ''Civayetin bazı tarihlerinde bunlara sizden elli kişi gibi ecir vardır.'' diyor. Ebu umeyyet Şaban radıyallahu gelen rivayette de benzer özellikler anlatılıyor. İşte şu şu halleri gördüğünüz zaman dine sarılan, Allah'ın ve Resulünün emirlerine sarılan kişi bir kor parçası tutacakmış gibi olacak. İşte o zaman diyor o amel edenlere, sünnete tutunanlara sizden diyor, sahabeden 50 kişi gibi ecir vardır diyor. Bakın bize torpilli bir ecir var. Neden? Çünkü biz zora rağmen iman ediyoruz muhatapız. Yani bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız yakini değildir bak. Belki ilmel yakindir de asla hakkal yakin derecesinde değildir. Sahabeninki gibi değildir. Çünkü sahabe gözlerinin önünde şu işte mucize dediğimiz nübüvvet delilerine bizatihi şahit oluyorlar. Olaylara, ayetlerinin inişine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini şifahi olarak işitiyorlar. Doğrudan. Ama bize gelen de ne var? Arada raviler var. Raviler kelimeleri birebir aktarmıyor icabında. İşte ona bedel bir manayla aktarmış olabiliyor. Yani lafızlarda bir pürüzler olabiliyor. İşte ravilerin eksik aktarması var veya fazla aktarması var. Yani olayı farklı algılayıp farklı aktarması ihtimal var. Bütün bunlar hep dikkate almıyor. Fakat bizim sorumlu olduğumuz şey şu. Adaletine güvendiğin, Kimse fazlık olmayan, adil yani görünüşte e, dindar Allah'ın büyük günahlarını <gülüyor> aleni olarak işlemiyor. Küçük günahları aleni olarak işlemekte ısrar eden birisi değil. Yalanı bilinmiyor. Denge sahibi birisi, dengesiz bir adam da değil. Yani dinde aşırı giden, mesela bunu şahidi kabul edilmez. Kararlarında, ölçülerinde dindar birisi bile olsa, ölçüsüz ise, dengesiz ise, düşmanlık ettiğinde dengesiz bir düşmanlık ediyor, dostluk ettiğinde aşırı bir dostluk ediyor, bunların da şahitliği kabul edilmez. Adil, yani aslen dindar birisi olsa bile, yalandan kaçınan birisi bile olsa. Çünkü bunların yaptığı şahitlikler çoğu zaman yalanın kardeşi türündendir. Aslen yalan değildir ama yalanın kardeşidir. Yani doğru söylüyordur ama onun yanlış algılanmasını sağlayacak şekilde söylüyordur. Veya bir olay tam aktarmaz. Çünkü onda heva hakimdir. Mesela düşünün, e, sünnet ehli birisiyle bidat ehli birisi şurada tartışsa, eğer bu tartışmayı, münazarayı dinleyen kimseler, tarafkirlik duygusuna sahipse, yani heva varsa, diyelim, işte sünnet ehli, sünnet ehli olanı tutuyor. Ama hevayla ona karşı bir şey var. Karşıdakine de batıl ehli olduğu için bir düşmanlığı var. Adil olmayacak. Buradaki konuşmayı aktarırken nasıl aktaracak? İşte bizim hoca falancayı devirdi, yıktı, rezil etti. Orada geçen konuşmaları, delilleri belki öbürü yendi. Bu heva sebebiyle adil aktarmayacak. Yani buna... <gülüyor> bizati çeşitli ortamlarda şahit olduk. Mesela Hizbut Taric ile konuşuyoruz. Bütün delillere, getirilen bütün delillere adam tosladı gitti. Yani bütün delillere, Kur'an'dan ve sünnetten bütün delillere tosladı gitti. Bu adamı, bu Hizbut hocasını getiren adama diyorsun ki, ne oldu? İşte bizim hoca haklı çıktı, gördün mü diyor. Yahu bütün delillere tosladı bu adam. Bu tarafkirlik duygusu adaletle şahit etmeye bir kere engel. Yani aslen dindar bile olsa, aslen yalandan kaçınan birisi bile olsa özünde eğer bu heva varsa bu da şahitliği engelleyen bir şey. Demek istediğimiz şu, adil şahitlik vasfına haiz bir kimse, başka bir adil kimseden, o başkasından o başkasından diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşan bir isnapla bize bir hadis geldiği zaman, Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat işitmiş gibi o emre biz muhatap oluyoruz. Yani bu muhataplık konusunda, e, yani bunun bağlayıcılığı konusunda hiçbir farklılık yok. Bizzat sahabe işitmiş, bunu amel etmek zorunda. Biz de dolaylı yoldan işitmişiz, yine amel etmek zorundayız. Yani hüküm bakımından hiçbir farklılık yok. Fakat ceza bakımından bir sahabenin durumuyla bu asırda Resul'e muhalefet edenin durumu arasında bir farklılık var. Yakin fark var en azından. İşte Allah Azze ve Celle de e, insanların bu durumlarını en iyi bilen kimsidir. Bakın mesela iblis neyle kafir oldu? Yani biz burada kibir onun fiiline sebep olan unsur diyoruz. O hangi fiille kafir oldu? Gözü Bu da bak kibir haset bunlar da kalbin yönleri Biz fiili olanı görüyoruz Biz kalbindeki kibiri görmüyoruz Kalbindeki hasedi görmüyoruz Zahirde olan ne? Secde etmedi Şimdi Allah azze ve celle bir emirde bulundu Yani Adem aleyhisselama secde emrinde bulundu Melekler derhal secdeye kapandılar Fakat iblis yüz çevirdi diyor yani bunun ayrıntıları, sebepleri, farklı açılardan Kur'an-ı Kerim'de açıklanıyor iblisin durumuyla alakalı. Hatta söylediği söz, söylediği itiraz falan. Ama mücerret olarak şu fiil hakkında Bakara suresinde ve kafirlerden oldu diyor. Secde etmedi ve kafirlerden oldu diyor. Secde etmemek, yani Allah'ın secde emrine karşı kafir olmak. Yani fiili bir küfür bu. Şimdi iblisi kafir yapan şey, başkalar neden bir anda böyle kafir yapmıyor? yakin meselesi. Çünkü iblis Allah Azze ve Celle'yi bizzat görüyor. Bizzat onun emrine muhatap oluyor. Meleklere iman konusunda bizzat görüyor. Cenneti, cehennemi bizzat biliyor. Gözleriyle görüyor. Biz öyle değiliz. Ve Allah'ın emri konusunda da şeyimiz var. Mesela desen ki bugün bizim itikadımız bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki namaz terk eden kafir olur. Bitmiştir. Yani sayı hadis bunu gerektiriyor. Ama insanların görüşleri asırlar boyunca, tedevüt tabinden sonrasından itibaren, işte namazın terkinin küfür olmadığı, tembellikle terk edenin kâbürü olmadığı gibi değişik düşünceler girmiş. Yani sahabe döneminde icma olan, tabin döneminde icma ile akt olan bir hüküm, zaman içerisinde en kıtaya uğramış. Kesintiye uğramış. Ve insanlar arasında farklı farklı görüşler ortaya çıkmış. Şimdi sen bu toplumda sıradan bir Müslümana desen ki, Kardeşim namazın terki küfür. Olmaz. İşte Ebu Hanifenin kavli böyle veya İmam Şafi'nin kavli böyle deyip e, yine imamlara dayandırarak e, farklı bir takım şeyler hatta deliller de getirerek bu konuda delillerin çatışması onların indinde bu. Deliller de getirerek e, farklı bir şey söylüyor değil mi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bizatihi bir kimse doğrudan şifahen işliyor namazın terki küfürdür diye bununla Bizim bu zamanda aktardığımız bir mi Biz diyeceğiz ki Allah Resul Böyle buyurdu namazın terki küfürdür Adam diyor ki burada küfürle kastedilen o değil Burada küçük küfür kastediliyor Yoruma gidiyor Allah ne diyebilir mi bunu E Allah Resul sen namazın terki küfür Diyorsun da o küçük küfür Diyemez bunu Değil mi Bakın yakın farkına Dolayısıyla insanların vahyin Delillerine muhatap olma bakımında Eee bu kimse, ben Müslümanım diyor, fakat namazı tembellikle terk eden kafir olmaz diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kafir olur diyor, bu kafir olmaz diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü üstüne aslında başka bir söz söylüyor bu. Buna rağmen biz buna münafık demiyoruz, dikkat edin. Neden? Çünkü zahirde bizim önümüze sunduğu bir delil var, gerekçe var. Oradan tutuyor, buradan tutuyor, mesela diyor işte bak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadına arkadan yanaşana da kafir diyor ama o küfür değil. Bu da onun gibi diyor. Kendince kendisini mazur gösteren bir takım yine naslardan deliller getiriyor. Biz kabul etmiyoruz bunları. Fakat onun bu nasları getirmesi onun hakkında işte bizatihi Allah Resulü'nden işitmiş gibi bir hüküm vermeyi engelliyor bizde. Biz kendimiz için itikad ediyoruz şu an. Allah Resulü ne buyurduysa, namazın terki küfür diyorsa, evet benim itikadım da namazın terki küfürdür. Şahit olun ki, eğer ben bile bile herhangi bir mazeretim olmadan namazı terk edersem, benim hükmüm kafirdir. Benim itikadım bu. Benim itikadım bu iken ben bu hükme muhatap olurum. O adam diyor ki, ben tembellikle terk ettiğim zaman kafir olmam. Beni bu itikattan sorumlu tut. Allah nasıl sormu tutar? En iyi Allah bilir. Fakat dünya hükümleri bakımından bu iş böyle. Ta ki e, mesela İslam devleti olsa, biz sadece namaz meselesine indirgemiyelim bunu, diğer bütün ümmet arasında ihtilaflı olan, Müslümanların ihtilaf ettiği meselelerde. Aslında Allah'ın kitabında ihtilaflardan çıkış yolu gayet açıktır. Herhangi bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Nisa Suresi 9. Ayet. Yani sadece Allah ne buyurdu, sadece Resul ne buyurdu. Bunun dışında ne varsa bunların hepsini bir tarafa atın. Sadece Allah'ın sözüne gelin, sadece Resul'ün sözüne gelin. Bakın Allah Azze ve Celle ümmetin ihtilaf edeceğini en iyi bilen, kaybe en iyi bilendir. İslam adına ihtilaf edeceğini en iyi bilen. Ve ihtilaftan çözüm, kurtuluş yolunu kitabında imana bağlayarak zikrediyor. Diyor ki, eğer... Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, cennete iman ediyorsanız, cenneme iman ediyorsanız, bu dünyadan sonra bir de öbür dünya var. Bu dünyada kendini Müslüman saydırabilirsin. Ama ahirette ne yapacaksın? Buna iman ediyorsanız sizin için en güzel çözüm yolu budur. Onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Ama insanların Allah'a ve Resulüne herhangi bir ihtilaf edilen noktayı döndürmelerinin Önünde dikkat edin. Ahirete imanla ilgili problem vardır. Dünyada ulaşmak istediği bir menfaat vardır. Dünyada ulaştığı o menfaati Allah ve Resulüne döndürmek, alıkoyacağından, dünyadan kendisini eksilteceğinden buna yanaşmaz. Allah Azze ve Celle buyurur ki, sabredenleri müjdele dedi ayetinde, sizleri biraz camlarınızda. Biraz mallarınızdan, ürünlerinizden, mahsullerinizden, çoluk çocuğunuzdan eksiltmekle imtihan edeceğiz. İmtihan, iman etmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Yani bu imtihan neymiş? Allah Azze ve Celle bildiriyor. Bak, sabredenleri müjdele dediği ayetinde hangi yollarla olacak? Canlarınızdan eksilecek, canın yanacak. Mal, malında eksilmeler olabilir, bununla da imtihan edebilir. Ürünlerinde eksilmeler olabilir. Evladında eksilmeler olabilir. Bunların hepsi Allah'ın takdir edebileceği imtihanlardır. Ama bu iman edenler için iman etmezse, iman etmezsen bunlara muhatap olma gibi durumun yok. Ama Allah eğer bir musibet takdir etmişse, iman etsin de başına gelecek, etmesin de gelecek. Fakat sen bu musibetten iman etmiş olarak mı çıkacaksın, inkar etmiş olarak mı çıkacaksın? İnsanlar böyle imtihan oluyor. Şimdi imtihan, imanın kaçınılmaz bir sonucu olduğuna göre, Bugün insanların en büyük derdi, dünyaya göre plan yapmaktır. Ahireti düşünmemektir. Eğer ahireti düşünseler, kardeşim iman eşittir amel. İman nasıl tarif ediyoruz? El sünnetin tarifi, iman söz ve ameldir. Söz, La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah. Yani kendisine ibadet edilmeye layık, kulluk edilmeye layık yegane varlık Allah'tır. Başka yok. Kulluğum tek ona ve Muhammedun Resulullah ona ibadetin yolunu gösteren, bu konuda rehberlik eden, kendisine tabi olacağımız beşerden örneğimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın kulu ve Resulü benim örneğim odur. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulündedir. Her meselede. Her meselede örneğimiz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O halde hangi mesele olursa olsun, ihtilaf ettiğimiz veya ittifak ettiğimiz de olabilir. Onu biz Allah'a itaat olarak, samimi bir ihlas ile itaat ederek ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ederek mi yapıyoruz yoksa böyle değil mi? Eğer böyle yapıyorsak bunun neticesinde imtihan edileceksin. Dünyanın en eksilini olacak. Dünyada kavuştuğun nimetlerden eksilmeyle Allah seni imtihan edecek. Ama bunun adı ruhsat denilerek Allah'tan ve Resulünden ruhsat olmamasına rağmen, Allah'tan ve Resulünden izin olmamasına rağmen insanın tamamen kendinden uydurduğu maslahat iddiasıyla, yani kitap ve sünnet kaynaklı bir maslahat değil, tamamen kendi bencil maslahat iddiası kailesiyle e, ruhsat diyor buna ve iman edeceği, iman ettiğini diliyle söylediği fakat ameli olarak uygulayıp da bunun karşılığında imtihan edileceği noktalara gelince sadece dilimizle iman ettim ama amelimle ben orada yoğum. Niye? Çünkü ben amelimle bunu yaparsam başıma bunlar gelecek. Diyor. O zaman bu iman değil. Yani iman Bakın el i Sünnetin bu akide esasına iman söz ve ameldir. Amelsiz söz kabul edilmez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah neye yarar? Dünyaya yarar. Dikkat edin. İşte o yüzden diyoruz ahirete iman etmedir bu. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Amel edin. Bakın. Amel olmadan söz, geçersiz. Ama dünyada geçerli, dünyada en azından Müslüman hükmü alıyor. Dünyaya iman ediyorsan sadece tamam, dünyada Müslüman hükmünü alırsın. La ilahe illallah dedin, Muhammedun Resulullah dedin, dünyada Müslüman hükmündesin. Ondan sonra her pisliği işledin. Dünyada Müslüman hükmündesin. Fakat bu sadece dünyada geçerli bir şey. Öldüğün zaman artık hiçbir işe yaramıyor o Müslümanlık. Öldüğünde iman işe yarıyor İman da neyle gerçekleşiyor? Amel etmekle gerçekleşiyor. Yani ahiret amel edenlerin yurdudur. İman etmek işte amel etmektir. Allah Azze ve Celle'ye itaat etmektir. Bakın tekrar dönelim. İblis kafirlerden oldu. Neden kafirlerden oldu? İblis Allah'ı inkar etmedi. Cenneti inkar etmedi. Cehennemi inkar etmedi. Melekleri inkar etmedi. Öldükten sonra dirilişi inkar etmedi. Kıyamet gününü inkar etmedi. Veya itikadilecek esaslardan hiçbirisini inkar etmedi. Hiçbir şey inkar etmedi. Ama Allah'ın seçip beğendiği, emrettiği herhangi bir hususta başka bir şey daha uygun gördü. Ya Rabbi sen Adem'e secdetmemi emrediyorsun ama o Adem bu topraktan yaratıldı ben ateşten olur mu hiç? Ya Rabbi olur mu bu? Ateş topraktan üstün değil mi? Bakın böyle bir itirazı bizi kabirlerden yaptı. Bakın bir şey yüzünden kafirlerden oldu ve ona mazeret kapısı artık kapalı. Niye? Çünkü o şifahi olarak doğrudan Allah Azze ve Celle'den aldı bu emri. Yakin son noktada. Bizim Allah Azze ve Celle'den aldığımız emirler hangi boyutta? Biz Kur'an'a işte kitaplıklarda, orada, burada, camilerde, mescitlerde, evlerimizde musaflarla karşılaştık. Yani iki kapak arasında ulaştı bu ilik. Bu Allah'ın kitabı mıdır gerçekten? Deliller neticesinde evet bu olsa olsa Allah'ın kitabıdır başkasından gelmiş olamaz diye bizi ikna eden delillerle bu kitaba iman ettik. Veyahut da böyle bir delil araştırmayı hiç söz konusu olmasın, Benim annem babam zaten Müslümandı. İşte inandıkları bir kitap var. Ben de ona iman ettim. Dedin geçtin ama bu kitap ne diyor hiç bilmiyorum. Toplumumuzun vakası bu şimdi. Kur'an'a iman ettim. E, Kur'an'da ne diyor da iman ettin ki? Yani ne diyor bu Kur'an-ı Kerim'de? Yani Allah ne emrediyor, neyi yasaklıyor, geçmiş peygamberlerin durumlarından bahsediyor, ne anlatıyor? Hiçbir bilgisi yok. Ama ben Kur'an'a iman ettim, diyor. Bakın bu dil ile iman. Bir kere imanın dil ile gerçekleşmesinin bile, bakın ameli boyutuna gelmedik. Sadece dil ile imanı ikrar ederken, bunu söylerken şu... Kalbimizde oluşan e, bu itikada şahitliğimizdir bu. Ben Allah'ın kitabına iman ettim. Kur'an-ı Kerim'e iman ettim diyorum. Bu sadece dilimden olan bir şahitlik. Yani bunu ben kalbimde olduğunu söylüyorum. Benim kalbim inanıyor ki bu Allah'ın kitabıdır. Size böyle bir şahitlikle bulunuyorum. Peki bu şahitliğim doğru mu acaba? O benimle Allah arasında. Eğer ben bu kitabı itikad etmiş, içindekilerin ne olduğunu biliyor, Allah'tan olduğuna itikad bu yüzden etmişsem, deliller neticesinde etmişsem evet öyle. Bakın kabir sorgusu hakkında Bukhari'nin e, Semure bin Cündib Radyalan'tan rivayet ettiği hadiste kul kabrinde soruya çekilir. Birisi mümin, birisi münafık diyor bir rivayette. Bir rivayette birisi mümin, birisi kafir diye geçiyor. Mümin olana derler ki şu adam hakkında ne diyorsun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sorarlar. Müminin verici cevap şu. O bize Rabbimizden delillerle geldi biz de ona iman ettik tasdik ettik tabi olduk der diyor. Münafık nedir? İnsanlar ne diyorsa ben de onu söyledim. O Allah'ın resulleri insanlar ne söylüyorsa ben de onu söyledim der diyor. Bu üzerine o azap edilir diyor. Bakın daha ilk berzah yani kıyametin ilk durağı kabirde çuvaldı bir insan. İnsanlar ne diyorsa ben de onu söyledim. İnsanlar bu Kur'an Allah'ın kitabı diyordu ben de öyle söyledim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resul diyordu. Ben de öyle söyledim. Ama Muhammed aleyhisselatü vesselamın daveti neydi? Kimlerle savaştı? Ne için savaştı? Neydi bunun derdi? Bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Bu kabirde, daha ilk durak olan kabirde elimizde kalacak, iflasa sebep olacak bir taklittir. Taklit ile iman belki dünyada, işte kişinin Müslüman sayılmasına yarayabilir ama Allah katında bu geçerli değildir. Evet, Allah Azze ve Celle bu yüzden ihtilaf edildiğinde eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız diyor. Gerçekten ahirete iman eden, yani bu dünyanın ahirette elde edilecek şeylerin bir mezraası olduğuna inanıyorsan. Yani herkesin dilinde pelesenktir bu. Dünya ahiretin tarlasıdır. Tarla ne peki? Yatıp yatıp da kendi kendine otlar çıkan bir yer mi? Kendi kendine bitmiyor ekin. Kendi kendine biçilip gelmiyor. Kendi kendine silolanmıyor bu. Tarla ekip sürdüğün, o e, tohum ektiğin, alnının terini döktüğün, ondan sonra tohumunu topladığın bir yer demek tarla. Yani söylediğin sözün nereye gittiğini bile düşünmüyor insan. Dünya ahiretin tarlasıdır. E, tarla ekilmek için, Biçilmek için ve bu da yani bu işlerde işte Allah'ın Resulü'ne gönderdiği şeriat neyse, din neyse bunun her ferdin üzerine düşen e, sorumluluk kadarıyla yerine getirmesi gereken bir şey. Eğer ahiret gününe iman ediyorsak onu sadece Allah'a ve Resulüne döndürün. Gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse Müslümanlarla ihtilaf ettiği meseleyi şeyhine götürmez demek mezhebine götürmez kitap ve sünnet dışında başka herhangi bir unsura götürmez işte partisine politikacısına başbakanına şuna buna götürmez Müslümanın Müslüman kardeşiyle ihlaf ettiğinde eğer ahiret gününe iman ediyorsa eğer Allah'a iman ediyorsa döneceği yer sadece kitap ve sünnettir bu kadar net buyuruyor Allah Azze ve Celle kitap ve sünnetin dışında kim ne söylüyorsa işte bugün mesela madem namazın terkinden bahsettik üç tane mezhep diyor ki, namazın terki alelutla küfür değildir. İnkar ederse küfürdür. Bir mezhepte, yani bugüne kadar yaygın olan, insanların nezdinde yaygın olan bir mezhepte diyor ki, hayır namazın terki doğrudan küfür. Tembellikle veya kastığı fark etmez. İster inkar ederek olsun, ister tembellikle olsun. Bir vakit namazı bile terk eden kafir olur. Müslümanların imamları bu görüşteler bak. Yani bu görüş. Peki bu görüşler dinde delil mi? Değil. O halde nereye döneceğiz? Madem ihtilaf edildi, sadece Allah'ın söylediklerine, sadece Rasul'ün söylediklerine. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Tevbe 5 ve 11. ayetlerinde, eğer onlar tevbe eder, yani küfürden tevbe edip iman ederler, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık sizin kardeşlerinizdir, yollarını serbest bırakın diyor. Yani bir kimsenin dünya hükmü bakımından, ahiret hükmünden bahsetmiyoruz bakın Dünya hükmü bakımından Müslüman sayılması namaz kılmasına bağlıdır. Zekat vermesine bağlıdır. Adam zengin ama malını Müslümanlardan gizliyor. Zahiri bir hüküm olduğu için zekatın terki, işte namazın terki gibi kesin bir hüküm değil bak. Ama namaz eli kanda olsa insanın hangi şartta olursa olsun kadının hayız olduğu dönem hariç, bir Müslümanın her halükarda ayağı mağarıyor dese oturarak kılmak zorunda. Veya şöyle veya böyle. Setravreti sağlayamıyorum derse bulunduğu hal üzere öyle ya da böyle bu namaz mutlaka kılınmak zorundadır. Terkine hiçbir şekilde ruhsat yoktur. İslam'ın diğer farzları böyle değil. İslam'ın beş şartı var ya, yani malumunuz. Kelime-i şehadet, adam dilsizse söylemez değil mi? Ama namaz kılmaktan kurtaramaz. Adam fakirse zekat vermez ama namaz kılmaktan fakirlik kurtarmaz. Adam ise oruç tutar değilse oruç tutmaz ama namazdan kurtaramaz. Yoluna güç getirebiliyorsa hacceder güç getiremiyorsa hacc yapmaz, yapmayabilir ama namazdan kurtaramaz. Bakın İslam'ın diğer dört şartında bir mazeret var. Ama namazın terki için hiçbir mazeret yok. Bu yüzden Ahmet bin Hanber, Eğli Sünnet'in itikad esasları arasında bunu saymıştır. Ki bu Ebu Hureyre R.A'dan rivayet edilen, Sab'in icmasını ifade eden sözünde ta kendisidir. Ebu Hureyre diyor ki, Allah Resulü'nün sahabeleri namazın terki dışında hiçbir amerin terkini küfür olarak görmezlerdi. Ama namazın terkini küfür olarak görürlerdi. Bu net. Bu net. Dolayısıyla Ebu Hureyri radiyallahu anh'ın icma'ya dair bu sözü, bu rivayeti, işte burada kastedilen büyük küfür değildir, ihtimalini de ortadan kaldırıyor. Neden? Zekatın terki nedir? Büyük küfür mü, küçük küfür mü? Küçük küfür. Ama hiçbir amelin terkini küfür görmezlerdi diyor sahibi. Demek ki namazın terkiyle zekatın terki arasında fark var. Namazın terkiyle haccın terki arasında fark var. Cihadın terkiyle namazın terki arasında fark var. Namazın terkine asla yol yok. Ee, bu konudaki naslar nettir. Düşünen insanlar için de durum gayet nettir. Yani kitabı düşünen, sünnetin delilerini düşünen kimseler için de durum nettir. Amel olmadan e, mücerret kelime-i şehadeti söylemek Allah katında kimseyi kurtarmaz. Allah izni verirse Maide 116. ayette bir sonraki derste devam edeceğiz. Burada son olarak bunu bahsetmiş olduk. Yani İbn-i Abbas Radyalanma'dan gelen bu rivayette Kureyşli müşrikler diyorlar ki eğer Safa tepesini altına çevirirsen biz de sana iman ederiz. Yani şartlı bir iman. Allah Resulü Aleyhisselatü da onlara merhametten dolayı, yani Allah Azze ve Celle'nin şayet e, bunu gerçekleştirdiği takdirde hiçbirinden artık tevbe kapısını e, açmayacağını, kapatacağını bilirmesi üzerine o halde Ya Rabbi e, onlara tevbe ve rahmet kapıları açık kalsın, varsın safa altına dönüşmesin, varsın onlar işte bana e, bir mucize üzerine, bir del üzerine iman etmeyi versin halihazırda ama tevbe kapıları açık olsun. Yani onlara mazeret kapısı bulunsun. Bu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmetine karşı ne kadar merhametli olduğunun da bir göstergesi. Evet, bir sonraki ders dediğimiz gibi 116. ayette inşallah devam edecek. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve esteğfiruke ve Sormak istediğiniz bir şey var mı? saadet selam yetişkinlenme konucak diye geçti. Evet. Zaten 30 yaş üstü yaşa buradaki ifadelerin de olayı 40-30 olarak Evet. Evet. olgunluk yaşı Yani eee kehil ifadesi kuhul ifadesi eee 30 40 50 yaş aralığı olarak tarif edilen bir eee tanım. Yani 33 yaşında semaya kaldırıldığı rivayet ediliyor. Yani o zamanki konuşması bir mucize özelliği taşımıyor. Yani olağanüstü bir şey değil. Ama eğer ahir zamandan üzül eder de konuşursa bu sıra dışıdır.